kentin tozuna hoş geldiniz. Bugün üçüncü köprüyü ve çevreye, doğaya, insana, kente etkilerini ve gerekliliğini tartışmaya açmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere üçüncü köprü yapımını da içeren Kuzey Marmara Otoyol Projesi'nin ihalesi geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Ve İçtaş-Astaldi ortaklığı ihaleyi aldı. Köprü Avrupa yakasında Sarıyer'de Garipçe köyü ile Anadolu yakasında, Beykoz'da, Poyraz Köyü arasında olacak. Ancak Kuzey Marmara Otoyol güzergahı epey uzun. İstanbul'un batı sınırında Kınalı'da Tem kavşağından başlıyor. Üçüncü köprüyü geçip Paşaköy mevkiinden Gebze civarlarına varmakta. Ve oradan İzmit'in kuzeyinden devam ederek Adapazarı-Akyazı-Hendek ilçe sınırlarında ile buluşuyor. 260 kilometre. Yan yollar, bağlantılar hariç. Evet, bugün de konuklarımız var. Konuyla ilgili iki uzman bizlerle. Hemen kendilerini tanıtayım. Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önceki başkanı ve Orman Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin aslında kurucu başkanı. Aynı zamanda Türkiye Orman Mühendis Türkiye Ormancılar Derneği İstanbul Eski Temsilcisi Sayın Bisim Sertok. Bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar. Sağ olun. Ve şehir plancıları odası İstanbul Şubesi yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda İstanbul Teknik hmm. Üniversitesi şehir ve bölge planlamada doktora çalışmasını yürüten Sayın Çağrı Olgun Çalışkan bizimle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Evet, aslında üçüncü köprü son derece Antidemokratik ve katılımcı olmayan yöntemlerle ilan edildi. Kentteki otobüslerin rengini seçtirmek ya da önceden belirlenmiş modeller arasından vapur modeli işaretletmek, yerel ve merkezi yönetimlerce demokratik katılım sanılmakta galiba. Şimdi sizlerden rica etsem bu süreçleri açar mısınız? Ee, Sizden başlayalım e, Çağrı. E, şimdi 3. Köprü Güzergahı ile ilgili etkileriyle ilgili uzmanlara meslek odalarına ne kadar danışıldı? Bir İstanbul Çevre Düzeni Planı var. Planda hı hı. köprü yok. Ayrıca koruma kurulu tarafından 95'te alınan e, Sarıyer ve... Beykoz'un sit alanı ilanları var buna aykırı işte biliyoruz bir 17. Bölge Müdürlüğü'nün karayollarının bir sümen altı edilen raporu var vesaire vesaire biraz bize anlatır mısın süreci? Tabii e, her şeyden önce köprünün ilk ortaya çıktığı yıl 93 yılı yatırım programının alındığı yıl ve ikinci köprü 88'de hizmet alınıyor. İkinci köprüden 5 yıl sonra ki dönemlerde bu kadar yoğun bir nüfus ve yapılaşmayı da barındırmıyordu. Hı hı. Böyle bir köprünün gündeme alınması zaten kafalarda ilk soru işaretini yaratmıştır. Sonrasında devam eden süreç boyunca sürekli yapılıp yapılmam arasında gidip gelmiş. 90'lı yıllarda Arnavutköy kesiminde yapılmaya çalışılmış ve Arnavutköy semt girişiminin yoğun muhalefetiyle karşılaşılıp proje rafa kaldırılmıştı bir dönem. Ki o dönemde de ilk hayata geçirmeyi istendiği dönemde de sağlıklı bir katılım süreci halka kamuoyu anlatıldığı bir dönem yaşanmadı. Meslek evet. odaları, sevgi toplum örgütleri, çevre örgütlerinin düşünceleri göz ardı edildi ve akademisyenlerin ayrı, ayrıca. E, 2000'li yıllarla birlikte özellikle de son birkaç yıl önce yeniden gündeme geldi ve bu gündeme gelişinde de ne yerel planlar, ne Büyükşehir Belediyesi'ndeki çalışılmış e, ç, e, analizlere ne akademisyenlere ne de meslek odalarına danışıldı ya da bizlerin fikirleri önemsendi. Çünkü genel anlamda İstanbul'un bir karayolu e, sürekli Karayolu, karayoluyla sağlanan bir boğaz geçişinden önce raylı bir geçişe ihtiyaç duydu anlaşıldı <gülüyor> ve hep bu savunuldu ama bunun aksi bir proje olduğu için e, sürekli eleştiri aldı ama dediğim gibi e, en ufak bir davet dahi olmadı ki biz kendimizi davet etsek bile karşılığını göremedik e, kamusal anlamda <gülüyor> e, ve e, projenin aktörler bakımından e, bugün de e, bir şekilde dayatılan bir proje gibi <gülüyor> olarak karşımızdadır diyebiliriz ve birçok alanda da etkilerin olacağı e, su yüzündeyken evet çevre etkileri de ...çok büyük olacak galiba... Maalesef. ...ben evet... ...bizim size dönmek istiyorum... ...şimdi... ...Çevre ve Şehircilik Bakanı... ...Sayın Bayraktar'ın... ...dün Çevre Günü dolayısıyla... ...yaptığı bir... E, ...vahim açıklama var... ...Türkiye... ...Üçüncü Köprü... ...Türkiye için elzemdir diyor... ...sonra da şöyle bir şey söylüyor... E, bu sayede yeşil de artacak diyor. İki misli ağaç dik, iki misli ormanlık alan yaratmaktan bahsediyor. Şimdi şunu soracağım. Yani sorun sadece ağaç orman değil bir ekosistemden bahsediyoruz değil mi? Bir çevre bakanının ekosistemi bilmeyip de böyle ağaç dik. <gülüyor> yani bunu bir biraz açabilir misiniz? Yani aslında e, biraz bilgi eksiklikleri Aha. var. Biraz da e, bunun ıı, tamamen bilmemekten kaynaklandığını düşünmüyorum hı hı. ben. Bilinçli. Biliyorlar hı hı. ama ıı, tercihleri bu yönde. Yani ıı, ikinci köprü ile birlikte ıı, tem otoyolu denen otoyolun ıı, İstanbul'un ıı, doğal çevresine olan etkisi herkesin gözleri önünde. Hı hı. Sultanbeyli denen bir ilçe türedi. Bu ilçe tamamen orman Evet, kesilerek evet. ormandan açılarak yapılmış bir e, hı hı. ilçe. Bunun gibi e, çok fazla etkileri var. Ve e, aslında çok da iyi niyetle bu köprünün e, olumsuz etkilerini, doğaya vereceği zararları dikkat çekmeye çalışan e, gibi de mesela e, bunları da uyarmaya çalışıyorduk biz. 2 milyon ağaç evet, kesilecek evet. diye bir... Kaç hektar orman? 50.000 bin falan Şimdi, mı? Şey, rakam, bu, bunun et... Şimdi bunun... 2 milyon ağaç Hı -hı. sadece bu o, karayolunun asfalt kaplamasının geçeceği alanda kesilecek olan ağaç miktarı. Yani... Bağlantılar yok mu? Bağlantılar da yok. Artı Hı -hı. bunun Hı -hı. O, ikinci çevre yolunun... Sultanbeyli'yi yarattığı gibi hı hı hı. yani bir e, uydu fotoğrafından Sultanbeyli'ye baktığınızda Sultanbeyli koca bir leke ormanın içerisinde evet. tem onun içinde ince bir milim hı hı. genişliğinde siyah bir çizgi olarak görünüyor. Yani bu etkisini hı hı. düşündüğünüzde iki milyon e, hı hı. ağaç e, ifadesi son derece e, komik kalan ama işin büyüklüğünü ifade etmek için hı hı. yani sayısal vurgulamak için e, doğru bir yöntem olarak değerlendirilebilir. Yani burada sizin başlarken söylediğiniz gibi asıl olan ağaç sayısı işte 2 milyon keseceğiz ama 5 milyon hı hı. dikeceğiz meselesi değil. Orada tahrip olan ekosistem meselesi. Ekosistem adı üstünde bir sistem. Hı. Bu bir evet. bütünlük arz ediyor ve İstanbul'da bugün yaşayan insanlar için gerekli e, doğal varlıklar bu birçok yerde bu vurgu geçiyor. Evet. Az önce sözünü ettiğiniz e, il çevre düzeni Hı -hı. planı da dahil olmak üzere bu doğal eşikler artık aşılmış durumda. Yani Kuzey Ormanlarındaki yapılaşma baskısını artıracak her türlü etki Hı -hı. İstanbul için intihar demek. İstanbul için katliam demek. Siz Oradaki ağacın yerine işte üç katı beş katı dikmeniz ki bu bilgiler de yanlış bilgiler. Yani zaten orman olan yerlerdeki hı hı. orman içi açıklıklarda vesaire veya ormanda işte bir takım odun ham ihtiyaçları hı hı. için kesilmiş ağaçların yerine dikilen ağaçları da sayarak böyle işte kestiğimizden fazla dikiyoruz hı hı. falan hı hı. diyorlar. Bu da başlı başına bir konu şimdi. Yani bu programın kapsamı içerisinde bunu ifade etmek zor ama bu bilgiler yanıltıcı bilgiler. Yani bunu söyleyen bakanlar vesaire de biliyor. İşin demokratikliğine vesaire gelince de şöyle bir durum var. Bunu yani sadece İstanbul halkına danışılmamış değil. İstanbul'daki yerel yönetimlere de yani Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği bunların hiçbirinin görüşü alınmıyor. İki yıl önceydi sanırım Şanar Tapan'ın organize ettiği bir küçük millet meclisi hı hı, organizasyonu evet. var. Ee, orada üç, üçüncü hı hı. köprü meselesi ele alınıyordu. Ee, değişik sebeplerle sadece izlemek üzere gitmiştim ama kendimi tutamadım. Ee, Sayın Kadir Topbaş'ın danışmanı olan şimdi ismini hatırlayamıyorum bir e, profesör gelmişti. Hı. Yerel yönetimi temsilen. Toplantı salonunda arkada bir e, harita var. Harita e, çevre düzeni planı asılmış Hı -hı. ve üzerinde e, üçüncü köprü ve e, Hı -hı. bağlantı yolları, çevre yolları var. Ama ben biliyorum ki o planda yok. yok. O planın yok. metninde yok. üstelik Hı -hı. bu böyle bir projenin yaratacağı olumsuz etkilere de değiniliyor. Kendimi tutamadım sordum yani gelip o haritanın yanında hmm. genel olarak insanlar oturduğu yerden konuşuyor göstererek bir şey ifade edebilir miyim şeyi söyleyeceğim siz bunu sonradan e, eklemişiniz e, bilgisayarda hmm. bu planda hmm. böyle bir şey yok diye yaklaştığımda şunu fark ettim ki bilgisayarda dahi eklememişler Sorry. keçeli kalemle hmm. geçirmişler hmm. güzergahı ama uzaktan bu fark edilmiyor. Dedim ki yani bunu bilgisayarda yaptınız <gülüyor> sandım bu sahteciliği ama bu, böyle bir şey yok e yok diyor oradaki başkan danışmanı. Yani o polemiğin sonunda şuraya geldi. Bu sanırım Yeşiller Partisi'nin Yeşil Gazete'de de manşet Hı. oldu o hafta. E, bu proje çakma bir projedir dedi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı orada. İstanbul'da üretilmiş bir proje değildir dedi. Yani e, belediye, valilik işte 17. bölge karayolları <gülüyor> İstanbul'daki hiçbir kurum, bırakın vatandaşı, hiçbir kurum bu e, projenin arkasında değil. Bu projeye taraf değil. E, çünkü yani anlatmakla bitecek <gülüyor> gibi değil <gülüyor> tabii e, yaratacağı etkileri, tabii, olumsuz tabii. etkiler. Sadece tabi yeşil orman değil orada su havzaları değil mi? Evet bakın bir, kuşlar bile mesela değil mi? Bu bir katliamdır yani hadi insanların bir kısmı bunları e, görmezden gelebilir bu konuda duyarlı olmayabilir doğrudan cinayettir yani hmm. insana yönelik bir cinayettir bu bunu daha önce de vurgulamıştım ben. Şu ıı, kaç sene oldu bir hani iki tellide otuz küsür insan evet, ıı, selden evet, ıı, evet. hayatını Hı. kaybettiğinde. Ertesi gün o felaketin olduğunun ertesi Hı. gün Kilyos'a aynı miktarda yağış düştü. Hı. Küçük taşkınlar oldu bazı evlerin bodrum katlarını bastı falan. O zaman da şunu vurguladık siz bu köprüyü yaparak kuzey ormanlarına yapılaşmayı tetiklediğinizde bu ormanlar tahrip olduğunda 20 yıl sonra Kilios'ta da 20-30 ölümlü taşkınlar yaşayacağız. Ki yaşandı şu anda bile. Hani şu yine anda, yapılaşmadan Kilios'ta evet, da sel oldu. Evet. Yani bir sel oldu ama öyle iki tellideki kadar değil. İki tellideki e, cinayette oraya su toplayan Havza'daki Başakşehir, İlki Telli Sanayi Sitesi vesaire gibi yerlerin e, bir... Beton haline dönüştürülmesi, yağan yağışın toprağa Hı -hı. ulaşmasının önünün kesilmesi ve tabii bir sürü teknik yanlış da var. Yani sadece Yeşilköy Havaalanı'nda yakın zamana kadar yağış ölçümü yapılıyordu. Oysa Yeşilköy Havaalanı'na yağan yağışla Başakşehir'e yağan Hı -hı. yağış çok farklı ve genel olarak 2-3 katı Başakşehir'e yağan yağış. E, oradaki cinayetin e, ana sorumlularından birisi de oradaki tem otoyoludur. Tem evet, otoyoluna orada. yapılan bu yanlış meteorolojik hı -hı, veriye hı. göre yapılmış olan menfezin tıkanmasıdır. Yukarıdaki havzada yapılaşma yokken orası doğal e, yağmur suyunu emebilir bir e, araziyken hı -hı. yapılmış etiplere göre bir menfez yapılmış. Ama siz yapılaşmayla betonla kapladığınızda orayı hem o yapılaşma hı -hı. hem tem otoyolu hı -hı. E, orada ...bu cinayeti işlemiştir. Yani üçüncü köprüde... E, ...kuzeydeki yerleşimi tetikleyerek... ...oraya sözde... ...doğayla iç içe yaşamak için giden insanların... ...katile evet. olacaktır. Evet. Yani bu, bu kadar tehlikeli bir e, hareket. Böyle dolaylı etkileri var. Evet. evet. Peki yine bayrakların dünkü demecinde... ...üçüncü köprü için Türkiye'ye ekonomik bakımdan... ...çok büyük katkı getireceğini söylüyor. Şimdi biliyoruz ki artık... E, Ekonominin çarkları arazi rantı üzerinden dönüyor çare. Buna sen nasıl bakıyorsun, ne diyorsun... Hı -hı. Hem mesleki olarak hem de bu kentte yaşayan, son 10 yıldır bu kentte yaşayan birisi olarak çok yakın tanı olduğumuz bir durum var. Son 10 yıldır özellikle İstanbul'daki kent toprağı inanılmaz bir şekilde dönüştürülüyor. Ve inşaat sektöründe inanılmaz bir şekilde harekete geçirilerek sürekli bir hareketli ekonomi yaratılıyor. Zaten literatürde de bu hep böyledir. Birçok bir iktidar e hareketli inşaat sektörü sayesinde ekonomik olarak bir dayanlığa sahiptir ve ayakta durur. Ve giderek de bu eğilim artıyor. Afet yasası da bu anlamda ayrı bir pencere çünkü ciddi bir inşaat sektörü yaratılacak deprem korkusu üzerinden. Üçüncü köprünün e, ticari anlamda e, %95'lik bir koridor üzerinde yer alıp inanılmaz bir artı kazandırması bence abartılı bir söylemdir. Çünkü... Bu da transit trafik üzerinden çünkü anlatılıyor. Önemli bir koridor. Biz transit trafiği bu e, koridor üzerine kanalize edeceğiz. Buna dayandırılıyor bu demeçler. Ama ikinci köprüde de aynı gerekçe vardı. İkinci köprü yapılırken de yüzde 2-3 oranında olan transit trafiği Hı -hı. kentin kuzeyine kaydıracağız. E, kentten ayıracağız evet, ve bu evet. lojistik hareketlik Hı -hı. güçlü olacaktı. Ama bugün kent içi trafiğe hizmet ediyor ikinci köprü. Üçüncü köprüde de yine aynı gerekçe vardı. İlk ortaya çıktığında transit trafik kentin kuzeyine kaydırılacaktı. Ama bu yer seçim o kadar kuzey ki neredeyse Hı -hı. denize taşıyacak bir kuzey. Şey, koridoru ve hiç yerleşilmiş alanların olmadığı kırsal karakterli tarım alanlarının olduğu bir koridordan geçiyor ve haliyle bugün daha %2, %3 oranında olan transit trafiği siz yukarıya da kaydırsanız bunun ticari hareketlilikte ciddi bir etkisi olmayacak. Kaldı ki transit trafik sorun ama bu sorun o trafiğin vardığı noktaların artık kentin içinde kalan noktalar olması. Örneğin Haydarpaşa Limanı, örneğin Haller, örneğin limanlar, havaalanlar artık kent o kadar yayıldı ki bu lojistik ve yüklerin varış noktaları ve kalkış noktaları kentin çok içinde kaldı. Hı -hı, ve bu yüzden hı -hı. kent içi trafiği belki de etkiliyor diyebiliriz. Bunun çözümü ulaşım değil, planlamadan geçer deriz biz. Çünkü bu Dolistik odaklar ve onların hareket anı daha bilimsel olarak kurgularsanız planlama bakış açısıyla ulaşımda buna entegre edilirse yeni hı hı, bir köprü hı. kesinlikle bu anlamda bir ihtiyaç olmaz. O yüzden ticaret söylemi kesinlikle evet, bir bunu biraz de, şirin e, gösteren bir yan hı, hı, tıpkı hı. içinden raylı sistem geçecek e, demeçleri gibi hiç insanların yaşamadığı bir koridorda raylı sistemin geçmesi çok hı. anlamlı değil ki daha Marmara'yı bile tecrübe edememiş bir kent e, durumundayız. Evet. Evet, yani sonuçta inşaat sektörünü harekete geçirerek hı hı. ekonomiyi canlandırma belki Türkiye tıkandı ona bir şey mi çözüm müdür bu gibi ee, böyle bir talanla mıdır bunun yani anlayamadığımız, evet. Burada biz sani zaten oda olarak da bu konuyu kapsam bir raporla değerlendirmiştik bundan bir buçuk yıl önce ve orada da inanın objektif bir şekilde yaklaşma çalıştık, haklı yanlarını kurcaladık ama elle tutulur bir haklı yanı yok bu projenin ve ortaya çıkan net bir sonuç var. Bu projenin temel motivasyonu yaratacağı ekonomik hareketlilik ve hani bundan ne malanacak farklı Hı -hı. sektörlerin Hı -hı. ve alt grupların varlığıdır. Bunda siyaset kolaylaştırır çünkü bu bir siyasi karardı bu plan, kesinlikle çevre düzeni planında yok dediğiniz gibi. Ki çevre düzeni planının metinlerinde tepeden inme merkezi proje ifadesi var. Üçüncü köprü için ve bu planın altında Kadir Topbaş'ın imzası var. Çevre düzeni planı tamamıyla reddeder bu planı. Kent kuzey eşliklerine dayandı. Yeni bir yapılaşma kuzeyi olmamalı ve karayolu değil raylı sisteme dayalı bir doğu batı ekseninde ulaşıma dayanmalı bu kentler ve planın reddettiği karayollarının devlet planlama teşkilatının girişte bahsettiğiniz kendi içinde kurumsal anlamda da devletin aslında reddettiği bir plandır. Çünkü karayolları raporunda e, ne ekonomik ne de mali yönden fizibiliteye yani uygulanabilirliğe ulaşılması mümkün değildir bu koridorla der 6. koridor için yani 3. köprünün yer seçimi için. Ama bu kamuoyla paylaşılmaz. Devlet Planlama Teşkilatı projenin çevresel ve ekonomik yönden olumsuzluklarını dile getirir ve yeniden çalışın der. Ama bunlar da çok su yüzüne çıkan konular hı hı. değil. Hı hı. Ve biz bir hesap yaptığımız zaman onunla bağlayayım ekonomik rolünü etkisini. Kuzey coğrafyasında hiç yerleşilmemiş alanlardan geçtiği için bu koridor buralarda eğer yerleşime de izin verilirse ve ormanlar hı hı. gözden çıkarılırsa hı hı. o ekosistem bütünlüğü gözden çıkarılırsa yaratacağı ekonomik Getirim 350 milyar dolardan fazla ve bu Türkiye'nin milli bütçesiyle ölçülebilen bir bedel ve hani bu bugünkü iktidar ya da bundan sonraki iktidarları bile besleyebilecek bir ekonomik hacim yaratmakta. <gülüyor> ama biz isterse daha fazlasını yaratsın bu kentin sınırlarında yaşadığını dile getiriyoruz ve ayrıca da yeni başka bir hesapla da bu koridorun yanı başında yeni yerleşimler yaratılırsa ki iki yeni şehir de bu koridoru evet, besleyecek evet. türden öneriler bu projeyi Aynen. de biraz destekleyecek yan projeler 7.3 milyonluk en az en iyimser hesapla 7.3 milyonluk bir insan hareketliliği olacak bu koridorun yanı başında ve haliyle hem yeni insan hareketleri yeni ekonomiler yaratıldığı zaman bu Belki ekonomik anlamda bir artı yaratır hı -hı. ama bu kentinde sonu demektir. Evet ben Kesinlikle. evet e, bizim size dövmek istiyorum. Bu Nasıl? nüfusla ilgili nüfus artışını körüklediğiyle ilgili bu fasit hı -hı, daireyle hı -hı. sizin bir konuşmanız da var. E, onu açar mısınız? Aynı çare, çarenin dediğinden devamla. De, yani buna birçok şekilde hı -hı. değiniyoruz ama ondan önce şunu vurguluyor. Hı -hı. Hazır bu arazi rantı vesaire hı -hı. konusu açılmışken. Şimdi bu Boğaza yapılan köprülerle bu toplumda çokça tartışılıp aslında çok da az bilgi sahibi olunan bir iki ve tartışması var ya. Evet, evet. Çok iç içe bir kronolojik gelişme Hı -hı. izliyor. Şimdi ilk köprü 70'li yılların başında başlarında ilk yarısında veya işte 12 Mart rejiminin etkileri hala ülke üzerindeyken işte Demokratik tartışma ortamı ıı, sınırlı iken ülkede ıı, ortaya çıkan, uygulanan ilk tartışmalar 50'li yıllarda başlıyor ama ıı, aynı yıllarda aslında 1961 Anayasası'nda değinilen fakat uygulaması için Orman Kanunu'na bu ikinci maddenin B bendenin, 2 b'nin eklenmesi birinci köprünün açılmasıyla çok yakın. Gene 82 ile birlikte bunun miladı ileri alınıyor. Yani Hı -hı. 61'den Hı -hı. önce orman vasfını kaybeden yerlerken e, tanım. 81'den Hı -hı. önce orman vasfını kaybeden yerler tanımı geliyor. 82'de işte 80'li yılların ilk yarısında biz ikinci köprüyü yapıyoruz. Şimdi Hı -hı. aynı ay içerisinde evet. şu içinde bulunduğumuz günlerde... Hı -hı. 2B arazilerinin ile ilgili bir yasal düzenleme yapıldı ve 3. köprünün ihalesi sonuçlandı. Yani e, bu bir komplo teorisi mi? Bu bir komplo teorisi değil. Ama bu bütünleşik bir e, yaklaşım tarzının yani o kadar ortak yanlar var ki. Daha önceki iki köprüde e, demokratik tartışma ortamının e, zayıf olduğu baskıcı askeri totaliter rejimlerin olduğu dönemler. 2B ile ilgili düzenlemelerin olduğu dönemler. E, şimdi de aslında 12 Mart ve 12 Eylül sürecini pek <gülüyor> de aratmayan, bir, <gülüyor> Aynen, yükselen bir evet, baskıcı evet, totaliter evet. süreç yaşıyoruz. E, bunlarla birlikte tabii e, ucuz iş gücüne yönelik... <gülüyor> evet ülkede ucuz işkücü yaratmaya yönelik bir takım e, projelerde geliştiriliyor ülkeyi yönetenler tarafından Aslında her iki dönem e, bu yönden de birbiriyle benzer dönemler şimdi içinde olduğumuz dönemde olduğu hı hı. gibi bu da işte İstanbul'u katledecekler Hani bilgi eksikliği yanlış bilgi mi dediniz Siz başta Hayır biliyorlar ama e, İki şey önemli. Bir ucuz işgücü yaratmak, iki e, sermayeye yeni yatırım alanları yaratmak. E, bilmiyorum süre olarak neredeyiz ee, bir ara veririz. Çok daha zamanımız evet. evet Biz yani Hı -hı. E, şimdi bu bütün işte hesler, restler vesaire Hı -hı. ile birlikte e, de ele almamız tabii, gereken tabii. bir durum. E, sermaye artık e, yani. Aşağı yukarı hepimizin evinde hmm. birden fazla televizyon birden fazla buzdolabı hmm. vesaire çoğu evde bunları işte bir gelişmişlik kriteri gibi de değerlendiriliyor. Ama şöyle de bir sıkıntı var yani bildiğimiz klasik endüstriyel üretimin tüketim kanalları tıkandı. E sermaye sürekli yeni karlı Gerçekten. yatırım alanları bulmak zorunda Gerçekten. ve doğal Gerçekten. alanlara e, evet. saldırıyor. Evet. Do evet. Yani bu hani e, kapitalistler dişlerinden kandamlayan vampirler olduğundan <gülüyor> değil doğaları gereği. Sürekli karlı yatırım yapmak evet, zorundalar şey... ama karlı yatırım alanları artık gittikçe sınırlandı. Buna Eko Kırım diyor Arunda Tiroy, ünlü insan hakları savunucusu, mimar. Hindistan'da çok yaşandı, artık Eko Kırım'a gidiyor diyor. Hakikaten evet, Türkiye'de e, bunu. Yani aslında evet. e, insan olarak kendi sonlarını da Hı -hı. E, hazırlıyorlar evet. böyle gidince. Aynı. Yani böyle bu bakımdan neoliberal politikalarla bütünleşmekte bütüncül bakabiliyorlar da galiba kente bütüncül bakamıyorlar. Çünkü ulaşım kentin insan yaşamının da bir parçası değil mi? Daha sağlıklı, daha iyi yaşamanın da onu ona göre yapılandırmanın. Burada aksaklık, bu bütüncül bakış yok gibi geliyor. Ee, evet maalesef zamanımız doldu. Ee, ben sizi kestim var mıydı bir cümlenizi Yok, kestim? Yok aslında e, bu konuda <gülüyor> söylenecek çok şey var. yani e, hani, <gülüyor> İleriki program programlarda yetmez. evet <gülüyor> borcumuz olsun. <gülüyor> Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Evet sevgili dinleyiciler, Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Eski Başkanı Besim Sertok ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Çare Olgun Çalışkan'la Üçüncü Köprü ve İstanbul'un geleceği üzerine yaptığımız söyleşiyi banttan dinlediniz. 27 Nisan 1995'ten bir cümleyle bitirelim. Üçüncü Köprü bir cinayettir. Böyle bir teşebbüs İstanbul'un çağdaş kentleşmesi, ve şehir içi ulaşım sistemi için ölümcül sonuçlar doğurur. Sayın Başbakan, 95'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken söylediklerinizi bugün size hatırlatmak boynumuzun borcudur. İstanbul'un geleceği için yaşanabilir, sürdürülebilir bir kent için boynumuzun borcudur. Adil, eşitlikçi ve yaşanabilir bir kent için kentin tuzu üzerinizden eksik olmasın.